Hayvan refahı yasaları tırnak içinde normal ve geleneksel ad edilen yerleşik hayvan kullanımı uygulamalarını ve özellikle besin için yetiştirip öldürdüğümüz hayvanları açık bir şekilde kapsam dışında tutuyor. Mahkemelerse bu uygulamalardan doğan acıyı tırnak içinde gerekli ya da insani olarak yorumluyor. Bu da demek oluyor ki, kanunlar tırnak içinde insani muamelenin standartlarını belirleme işini endüstriye bırakıyor yasak koyucunun üreticiler karşısında sergilediği bu hürmetkar tavır hayvansal üretimle uğraşan besici ve çiftçisinden mezbaha işletmecisine dek herkesin hayvanlara üretim sürecinin gerektirdiğinin ötesinde eziyet etmeyecekleri varsayımına dayanıyor tıpkı aklı başında bir otomobil sahibinin durup dururken eline bir çekiş alıp arabasını mahvetmeyeceği gibi. Fakat her halükarda çoğu hayvan refahı yasası neticede üretim sürecini daha verimli hale getirme amacına hizmet ediyor. Ekonomik bakımdan üretim verimliliğinin de ötesinde, tırnak içinde insani, Muameleyi zorunlu kılan hayvan refahı yasalarının aslında hayvanlarla bir ilgisi de yoktur. İnsanlarla ve insanların hayvan kullanımı konusunda kendilerini daha iyi hissetmeleriyle ilgilidir bu yasalar. Hayvanlara tırnak içinde insani bir şekilde davrandığımız fikri rahatlamamıza imkan sağlar. Açık olalım. Tırnak içinde insani muameleyi zorunlu kılan yasalar et ya da başka hayvansal ürünler için yetiştirip öldürdüğümüz hayvanlara işkence yapmayı serbest bırakıyor. İşkence kelimesini de burada gerçek anlamıyla ve kasten kullanıyoruz. Yediğimiz et, süt ürünleri ve yumurtanın büyük bir kısmı daha önce bahsettiğimiz fabrika çiftliklerindeki aşırı kalabalık hücrelerde tutulan hayvanlardan elde ediliyor ve fabrika çiftlikleri de büyük işkence odalarından farksız.